Ekonomi, Ekoloji. Hazırlayan Müslümanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan.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 serdetmek istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e, bu referandum meselesi e, bir on gün önce aşağı yukarı bir hafta önce gündeme gelmişti. Gündeme miydi? gelmişti, yani bir e, orta yol bulunması e, konusunda e, adı geçmişti çeşitli işte forumlarda, mail gruplarında.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 Residence mı olsun? Yani soru veya sorular evet. böyle mi olacak? Ölçeği ne olacak? Mesela Ölçeği bunun ne olacak? Beyoğlu ilçesini mi kapsayacak yoksa İstanbul'daki bütün seçmenler değil mi artık? Yani evet. Yurttaşlar oy verebilecek mi? Evet. Üçüncü bir nokta ki şahsen ben bunu, bunu hemen en başta söyleyeyim. Hukuki olarak ve siyasi olarak hayata geçeceğine inanmıyorum.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 Ee, hükümet iktidar kanadından e, söylemler açıklamalar yapıldı şimdi tabi bugün e, referandum e, sözünün telaffuz ediliyor olmasını bir takım kesimler aslında bu bir kazanımdır e, demokratik bir e, adımdır bu e, bunu iyi değerlendirmeliyiz e, diye e, işte açıklamalar evet. yapıyor veya işte düşüncelerini bu yönde belirtiyorlar fakat nasıl anayasal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 üzerine bir ABM yapalım mı kışla yapalım mı tartışmada dönecek yani burada aslında felsefi tartışmalar da var hukuki tartışmalar da var ekolojik anayasa hı hı. E, burada da konuştuk Türkiye'nin gündemine de bir dönem girmişti. belki on, o tartışmalara da referans vermek lazım evet e, yani orada ağaçların da hakkı var orada yaşayan canlıların da hakkı var yani insanın oradaki ekosistemin, ekosistemin bir, hakkı bir hakkı var, hakkı var. E,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 Ee, hepimiz e, gördük buna şahit olduk dolayısıyla burada da bir e, bilgi yanlışı ve insanları yanıltmaya yönelik açıklamalar var öte yandan tabi bu referandumla ilgili şöyle de bir e,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 Ee, yani burada yine bir demokrasi ihlali yani şey. Evet. Hak <gülüyor> ve özgürlük ihlali var çünkü verilmiş bir karar var, bir koruma kararı var. Ee, onun için iki uçuklu değnek gibi bu referandumu yani. E... Evet. Şu şeyde bu, bu kadar şiddetin yaşandığı bir ortamda, bu kadar duyarsızlığın, bu kadar yalanın, zen formasyon yaşandığı bir ortamda. Ee, dört kişinin hayatını kaybettiği maalesef bir ortamda. Evet. Binlerce, dört bin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 know what it means to be me. Then you'd see and agree that every 94.9 Açık Radyo'da, Ekonomi Ekoloji Programı'nda e, Gezi Parkı Derenişi'ni konuşmaya başlıyor. Devam ediyoruz, pardon ilk bölümde konuştuk. Üçüncü haftamız galiba. Evet, 3 haftamız. Haftadı, evet. E, daha ne kadar konuşacağımızı bilmiyoruz. <gülüyor> Gelişmelere bağlı olarak e, Türkiye Yazı adı için. diyorlar buna. E, Arap Baharı'na bir benzetme olarak. Evet. E, bir yandan da anlamaya çalışıyoruz. Çünkü e, hem içinde olmak, hem izlemek, hem takip etmek, hem destek olmak ve bir yandan da kendimizi uzaklaştırıp ne olup ne bitiyor... Bunu anlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Ee, işte toplumsal hareketler teorisinde birçok e, konuya referans veriliyor Gezi Parkı direnişiyle ilgili. Yakın tarihten ve yakın tarihten ve geçmişten birçok örnekle e, algılanıyor. Tahrir meydanları, Occupy hareketi, evet. Indignados, e, öfkeler hareketi Avrupa'daki. Evet. Ee, Tek el direnişi. Türkiye'deki diğer çevre hareketleri, Gerze'deki iki yıla süren nöbet, evet, Bergama. Bergama Hareketi birçok şeye benzetiliyor. Paris Komünü'ne kadar geri getiriliyor. Evet. 68 Hareketi'ne benzetiliyor. Şüphesiz bunlarla benzeyen yanları var. Bir de hayat aslında devam ediyor Gezi Parkı'nda. Tabii orada Bütün Türkiye'yi tartışmalar devam çok büyük tartışmalar, hukuki, demokratik. Ee, ...tartışmalar var. bu işin ekonomik boyutu tartışılıyor. Ee, i̇şte faiz lobisi adına bir altında bir canavar yaratılıyor ama evet kimsenin üstüne alınmadığı evet, bir faiz, faiz Evet kimsenin bilmediği lobisi. bir gölge boksu maalesef orada devam ettiriliyor. Ama bir yandan da şeyde hayat devam ediyor. Gezi Parkı'nda hayat devam ediyor. Bunu e, oraya gidenler birebir yaşıyor. E, yemekhanesiyle devrim marketiyle e, kütüphanesiyle Bostanıyla evet. aslında orada bir Yaşam alanı Gezi Komünü Gezi Yaşar vaziyette ki Saldırılardan çok kötü etkilenen Kalan çadırlar yani en son Salı, salı akşamı saat 18'larında büyük bir gaz saldırısıyla Kimsenin beklemediği bir anda Çok kalabalık bir anda saldırı oldu evet, Çok ciddi de yaralı oldu Evet, çok fazla çok sayıda insan yaralandı. Devre bayağı tedavi için insan geldi. Taksim. Bölgedeki oteller kapılarını, kapılarını açtı. açtı. İnsanlara yardımcı oldu hepsi. Yani oradaki bir şey büyük bir yıkıma yol açtı. İşte Bostan insanların tahliyesi için açıldı. Şimdi tekrar yeniden düzelmeye çalışıyor. çalışıyor. Kütüphanede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 kentli olma hakkını, kent hakkını, e, söz söyleme hakkını, kendini ifade at, ha, etme hakkını, özgürlük ve demokratik özgürlük ve hak hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinin e, kanallarının geliştirilmesinin savunan insanlar. E, ya yani bunu bir kültürel e, işte içki protestolarına şey polisine bağlamak çok bana şey gelmiyor. Eee gördüğümüz gibi de işte kanallar açılıyor. Referandum aslında bir şeyin cevabıdır. Nereden nereye geldiğimize baktığımızda top çıkışlası olacak. Kışta i̇şte olmayacak ama AVM olmayacak, AVM olacak, olmayacak ama <gülüyor> e, şehir müzesi olmayacak, mize <gülüyor> evet. olmayacak ama şu olacak. Çok. Sonra AKM işin içine girdi, opera girdi, cami girdi. Ee, en son işte referandum. Aslında kendilerinin de ne yapacaklarını bilmedikleri bir yer durumunda ya şu anda. Çünkü o kadar büyük, o kadar barışçı ve e, yaygın ve dayanışma içeren bir protesto ki e, ezberleri evet. gerçekten bozdu. Yani hem kendi bizim ezberlerimizi bozdu.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 Evet çok e, üzerine daha konutulacak hem profili yani katılanların profili e, ve yaygınlaşması ve dayanışması üzerine çok konuşacağı benziyoruz. Evet. Bugünlük de bu haftalık da bu, bu, bu kadar. E, önümüzdeki hafta görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji Ve sunanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan.